Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve ala ve ala ve Tevbe'yi anlayabilmek için gayeyi ve insanı ve imtihanı bilmek gerekiyor. Çünkü nedir tevbe? Niye tövbe ediyorum? Demek, bir bilgiye oturduğu zaman anlam kazanır. Bir insan bir insana hata yaptığı zaman özür diliyor. Tövbe, özür dilemek değildir. Tövbe günahtan kurtulmaktır. Ahiret azabından kurtulmaktır. Özür tövbenin çeyreği bile etmez. Başka bir şey özür dilemek. Bu sebeple tövbenin anlaşılabilmesi için bu imtihanın bu imtihanı bize gönderen Allah'ın Allah'ın bize uyguladığı imtihan stilinin anlaşılması gerekiyor. Önemli bir başlığımız var. Bu başlık şudur. İnsan Allah'ın azabı kadar rahmetine de iman eder Allah sadece cehenneminde suçluları yakan bir Allah değildir Celle Celaluhu. aynı şekilde Allah sadece iyi kullarını cennete koyan Allah da değildir hangi Allah'tır peki o Azze ve Celle Suçluların cezasını cehennemde, iyilerin karşılığını da cennette takdir eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti vardır, azabı vardır. Şeytan ister ki kul ya Sadece azaba dayansın, rahmeti yok kabul etsin, çöker böylece. Ya da sadece rahmete dayansın, azabı yok kabul etsin, uçar gider, gaz olur böylece. Halbuki ümmeti Muhammed'e çizilen yolda iki elle tutup bir şeyi yapabildiğimiz gibi rahmeti ve azabı dengede tutup müminlik yapmak mümince yaşamak istenmektedir bizden rahmeti ibad edileninden fazlaya çıkardığımızda şımarık kul çıkar şımarık kul çökmeye mahkumdur aynı şekilde azabı tehditten daha fazlaya çıkardığımız zaman ürkek kul çıkar, o ürkek kul becerip namaz bile kılamayabilir. İkisi de şeytanın elinde oyuncak olurlar. Bunun için bir sorunun cevabını muhakkak bulmalıyız. Nedir o sorumuz bizim? Ne kadar Allah'ın rahmetine güveneyim, ne kadar Allah'ın azabından korkayım. Cevabımız çok basit. Ne kadar rahmetine güveniyorsan, o kadar azabından korkacaksın. Ne kadar azabından korkuyorsan, o kadar rahmetine güveneceksin. Böylece dengede güzel bir iman hayatı biiznillahi teala yaşar mümin. Bu Kur'an'ımızda Allah'ın mekrinden emin olmak diye anlatılan bir konudur. Allah'ın mekri ne demek? Allah'ın tuzağı demek. Allah'ın tuzağından insan kendisini garantide bilmesi bir bataklıktır. Neden? Çünkü senin iman ettiğin peygamberin bile Allahım Allahım Rafiq Alan diyerek bu dünyadan gitti. O alemlere rahmet olarak gönderildiği halde rahmeti garanti gibi görmedi. Bana bile ne yapılır bilmiyorum dedi asabının gözü önünde. Sadece. Mesela Türkiye'li olduğun için veya Kureyş'ten olduğun için veya işte baban, deden filanca olduğu için veya filanca vakıfta, tarikatta bulunduğun için veya günün birinde çok sadaka vermiş birisi olduğun için gibi sebeplere takılıp kaldığın zaman elini şeytana kaptırmak için gerekli hatayı Yaptım demektir. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Bu ciddi bir şekilde mümin için tuzaktır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın tuzağından emin olmamayı, Allah'ın tuzağından emin olanların husrana uğrayanlar olacağını ihbar ediyor bize. Demek ki Kullukta önemli hedeflerden biri Allah'ın rahmetine umut bağlayıp keyfine göre şeriatı takmadan yaşamak. Bu başlık tehlikeli bir başlık. Bunu anlayabilmek için de şu dünyayı, dünya hayatını tanımak lazım. Çünkü dünya hayatının Nasıl artılar, eksiler, birleşiminden şu oluyor, bu oluyor diyoruz. Allah-u Teala da cennet ve cehennemin içini dolduracaklar için dünya hayatını gerekli sebeplerle donattı. Bir mümin, neden yaratıldık? Bizden ne isteniyor? Neden hata ediyoruz? Hatadan, Nasıl kurtuluruz? Tekrar ediyorum. Neden yaratıldık? Bizden ne isteniyor? Yani ne isteniyor? Nasıl yaratılış gayemizi gerçekleştireceğiz? Bu nasıl isteniyor? Ve neden bu istenen şey üzerindeyken hata ediyoruz? Hatayı nasıl düzelteceğiz? Bu dört şey, dünya hayatını tanımaktır. Peki dünya hayatını tanımak, bu kadar önemli mi? Önemli tabii. Çünkü biz bir kere dünyanın ham maddesinden yaratıldık. Ne demek? Babamız dünya toprağından yaratıldı. Hatta niye bazı insanlar siyah derili, bazı insanlar beyaz derili, bazı insanların derisi sert, bazı insanların ki yumuşak? Neden? Çünkü Allahu Teala Dünyanın farklı toprak türlerinden alıp yarattı Adem Aleyhisselam'ı. Onun için bazı insanların mizacı çorak toprağa benziyor. Genetik olarak onlar öyle devam ediyorlar. Bazı kara toprak, bazı kırmızı sarı toprak, kirli toprak. Bu toprak bize yansıyacak kadar fiziki, biyolojik bağlantımız var dünyayla. Kaldı ki dünya bizim laboratuvarımızdır. Yani biz bu dünya laboratuvarında iş gören, labirentler gibi, memurlar gibi, işçiler gibiyiz. Ve Allah bize dünya koridorunu aşarak ona gitmemizi emir buyurdu. Binaenaleyh dünyayı tanımadıkça Allah'ı da tanımak, maksadı da anlamak, hata nedir, niye hata ediyoruz? Ve bu hatayı nasıl düzeltiriz'i de bilmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de yani böyle üstün körü bir rakam olarak 50'den fazla ayet dünya hayatını direkt ve dolaylı olarak anlatıyor. Neden? Dünya hayatını anlatıyor. Mesela namazı tarif eden ayetler 5 tane ise dünya hayatının ayrıntılarını anlatan ayetler 50 tanedir. Çünkü namaz da dünyayı tanıyanların anlayabilenlerin kılabileceği bir ibadettir. Öz dünyadır yani. Bu enteresan bu dünyayı benim cennetime engel olur diye atsan, yok kabul etsen cehenneme giriyorsun. Ah dünya, vah dünya deyip kucağına alsan cehenneme giriyorsun. İlla dengede ihmal etmeden dünyayı ahiret için çalışmak taktiğiyle yürüyeceksin. Başka bir çaresi yok. Bu ayetlerden El Hadid suresinin 20 ve 21. ayetini Allahu Teala'nın dünyayı tarif edişinin örneklerinden biri olarak alacağız. Tövbeyi konuşuyoruz biz. Ama ne dedik? Niye tövbelik günahlar yapıyoruz? Bunu anlamak için günah işlediğimiz zemini, yani dünyayı tanımak zorundayız. Aksi takdirde niye tövbe edeyim sorusuna da cevap veremeyiz. Mantığını oturtmadığımız için de tövbeyi insanın insandan özür dilemesi gibi bir şey zannederiz. Böylece kendi kendimize konuşmuş oluruz. Bu ayeti celileler çok mübarek nasihatler ihtifa ediyor. اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا İyi bilin dünya hayatı, iki nokta. İyi bilin dünya hayatı deyince Allah Celle Celaluhu, bize net ve en resmi bilgiyi verecek. Bir sosyolog da dünyayı ve dünya hayatını tarif edebilir. Ama hiçbir zaman dünyayı ve insanı yaratan gibi tarif edemez. Bir alim de dünyayı ve hayatını tarif edebilir, asla Kur'an gibi tarif edemez. Asla. Çünkü dünyayı yaratan Allah, Dünyayı donatan Allah, kul yaratıp onu dünyaya gönderen Allah Celle Celaluhu. Bir şey isteyen, bir maksadı olan da Allah Celle Celaluhu. Bu ayetlerin direkt mealini okuyacağım. İnşaallahu Teala tuttuğumuz notta başlıklarına dikkat edeceğiz. Başlıklandırarak,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 Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun. Bu oyunun altını çiziyoruz. Eğlence altını çiziyoruz. Bir süs altını çiziyoruz. Aranızda bir övünme. Altını çiziyoruz övünmenin. Ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Mal ve evladın altını çiziyoruz. Bu ayette Rabbimiz Celle Celaluhu. Kaç kelime kullandı dünya hayatı için? Oyun, eğlence, süs, övünme, mal ve evlat. Altı şey dünya hayatıdır. Siyaset, ziraat, ticaret, gezi, seyahat, ne, savaş, ne biliyorsak dünya hayatında, bunlar, bunlar, Mesela siyaset devletle ilgili bir kavram. Otelcilik, toplumla ilgili bir kavram. Ama ben bir insan olarak, bir kişi tek başıma, Rabbimin annemin karnında yarattığı bir insan ve yarın huzuruna tek başına çıkacağım bir insan olarak ana ekseni oyun, eğlence, süs, övünme, mal ve evlatla ilgili. Benim bu dünyada birey olarak başka bir derdim yok. Bu mantıkla ayeti tekrar okuyorum mealini. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Devam ediyor ayet. Tıpkı bir yağmur gibidir ki yağmur. Bitirdiği, yani yağmurun bitmesine sebep olduğu bitkiler ziraatçıların hoşuna gider. Sonra o ziraatçının hoşuna giden şeyler kurur da sen onu sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çer çöp olur. Dünya hayatını Allah neye benzetti? Bir yağmur yağıyor, tarla yemyeşil oluyor, çiftçi Aa ne güzel diyor. Biçiyor, ekiyor, satıyor. Ama mevsimi bitince tarla sapsarı oluyor önce. Sonra da çöp oluyor, saman oluyor, ineklere yem oluyor veya tarlada çürüyor. Bir çocuk doğduğu zamanki sahne o doğumu hazırlayan anne ve babanın evlilikleri itibarıyla bir yağmur gibi. Büyüyor, yeşeriyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Bir mezarlığa giriyor, bitiyor yağmur gibi. Celle Celaluhu ne muhteşem benzetmişim. Devam ediyor ayet. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Neden? Çünkü güldürüyor, sonra sararıyor. Yem yeşilken sapsarı oluyor, çöp oluyor, yok olup gidiyor dünya hayatı. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. El-Hadid suresinin 20 ve 21. ayetlerini okuyoruz. Anlıyoruz. Dünya hayatını tarif ediyorum. Burada dünya hayatını Rabbimiz önümüze koyarken çok enteresan dört kelime kullandı. Tuzak bu dört kelimede zaten. Bir, dünya hayatı için oyun dedi. Oyun, ergenliğe gelene kadar çocuk işidir. Çocuk oynar, büyük insan oynamaz. Ne dedi? Eğlence. Eğlence kelimesi de ergen insanın çoluk çocuk sahibi olana kadar, yaş olarak verirsek oyun on yaşına kadar, Eğlencede 20 yaşına kadar olan süre içindir. Ne dedi? Süstür dedi. Dünya hayatı. Süs, daha çok kadınların güzelliğine güzellik katmak için kullandıkları ama yaşlanınca hiçbir işe yaramayan, buruşmuş bedenden kurtulamayacakları bir takıdır sadece. İlave bir şeydir süs. Gece yatarken onu çıkartın mı gene tipsizin teki olacaksın gene buruşuk oluyorsun ve övünme. Övünme nedir? Aranızda bir övünmedir dedi. Bu övünmeyi neden örnek verdi Allahu Teala? Çünkü aslında kim övünür? Varlığının anlaşılmadığını düşünen övünür. Kim reklam yapar tanınmak isteyen reklam yapar. Her şeyiyle bilinen niye reklam yapsın ki? Filan saatte güneş doğacak diye reklama gerek yok ki, zaten doğduğum her şeyi aydınlatıyor. Benim icat ettiğim bu fener çok güçlüdür diye reklam yaparsın sen, güneş değilsin çünkü. Dünya hayatı ya çocuk gibi oynayanların veya delikanlı gibi eğlenenlerin veya buruşukluğunu gidermek için süslenenlerin veya tanınmadığını anla, anlat, anlayıp bilenlerin reklam yaptığı gibi, övündüğü gibi bir hayattır. Gerekli gereksizliği bakımından değil. Pratiğinde dünya hayatı budur. Rabbimiz böyle tanıtıyor. Tekrar vurguluyorum işte tövbeyi zorunlu hale getiren Hatalar, bu çocuksu oyunlardan dolayı, bu ergenlik hastalıklarından dolayı, bu süslenme ihtiyacından dolayı, bu kendini sunma ihtiyacından dolayı hep ortaya çıkıyor. Bunun için dünya hayatını tanıyalım diyor. Bunun için Rabbimiz, dünya hayatı budur dediği ayetin devamında ne buyurdu? Ahirette çetin bir azap var, dikkat edin buyurdu. Halbuki günah işlemekten filan söz etmedi ayet. Dünyayı tanıttı, ahirette çetin bir azap var dedi, buyurdu. Şimdi bir daha o meali bu mantıkla anlamak için okuyalım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Bir de bu fani, Tıpkı bir yağmur gibidir ki bitirdiği ziraatçının hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çer çöp olur utarladaki. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası da vardır. Çünkü dünya hayatı bu oyun, eğlence, süs, övünme mantıklı dünya hayatı ya cenneti kazandıracak ya cehennemi kazandıracak eğer cennete doğru koşuyorsa bir insan cennet gidişini geciktirecek cehenneme şöyle bir ara transit uğrayalım demek zorunda bırakacak günahlar işleyebilir İşte tövbe orada devreye girecek ve tövbe hiç cennet bağlantısı olmadan direk cehenneme düşecekler için de var tabi iman bakımından var. Bunun için mümin bir evde kiracı olarak oturacağı zaman o evde apartman aidatını soruyor elektrik nasıl yanar mı inşaat yapılısında koruma var mı elektrik çok gider mi su çok gider mi bunları nasıl harcıyor nasıl hesaplıyor, bunu önceden planlıyor mümin, öyle ev alıyor, kiralıyor. Dünyada oturan da dünyanın giderlerini ve risklerini anlamadığı sürece tuzağa düşme ihtimali yüksektir. Bunun için dünyayı tanıtan bahsettiğim elliye yakın ayette bizzat yaratan Allah'ın anlatımıyla oğlunun tecrübelerinden filan vesaire yola çıkmıyoruz. Aslında bir elli sene yaşayan da dünyayı tanıyordur. Hakikaten dünya böyledir der. Ama biz dünya hayatını iyi tanımış olmak için Rabbimizin kitabına müracaat ediyoruz. Rabbimizin kitabında da bakıyoruz ki bize diyor ki dünya hayatı bir defa kısa, ve çabuk geçen bir dönemdir. Misafirliğe gidiyorsun, ev sahibi sana ne kadar hoş geldin dese de çabuk kalkmanı istiyor. Ne kadar otursan otursan, sabahtan akşama kadar oturacaksın. Hadi o gecede kalsan 24 saat edecek. Dünya mantığıyla baktığımızda ise inşallah cennette Mesela Umar bin Hattab radıyallahu anh'ı ziyarete gittiğimizde belki 250 sene oturacağız orada. Bu dünya mantığıyla. Orada 250 sene yok. Zaman yok. Hızlı gitmek diye bir şey yok. Dünya hayatı kısa. O kısada razı olduk. Hızlı geçiyor. 100 sene yaşayan da dün askere gittim bugün neredeyim ben diyor. Bir, iki, dünya hayatı doğal değildir. Şehvetlerin süslediği bir hayattır. Bu ne demek? Benim bünyeme, Rabbim karşı cinse alaka göstermeyi yüklediği için karşı cinsin bulunduğu dünya bana cazip. Rabbim kalbime, Damarlarıma, genime para sevgisi koyduğu için para kazandığım dünya bana cazip. Dünyanın cazip bir şey yok aslında. Doğal bir cazibe değil dünyanın cazibesi. Bende metal nitelikli yapılar bulunduğu için o mıknatıs beni çekiyor. Cennetin güzelliği ise doğaldır. Beni bir şey çektiği için değil. Yani dünya beni çekerken ben de var olan karşı duygular sebebiyle beni kendisine çekiyor. Onları elde edemeyeceğim zaman da intihar ettiriyor dünya. Sevdiğinden ayrılan malı olmayan sıkıntısı olan intihar ediyor. Neden? Çünkü tabii bir sevgiyle dünyaya bağlı değildi. Bunu en güzel örneğini sevdiği bir eş adayına kavuşamayınca apartmanın üstüne çıkıp intihar edende görürsün. Halbuki o eşle bu dünyada yaşayacaklardı güya ama neden intihar ediyor o gidince? Çünkü dünya doğal bir yaklaşımla ona yaklaşmıyor zaten. Ve bu dünya, üçüncü noktamız imtihan dünyası. Bütün bunlar ki süreçten anlıyoruz kısa ve hızlı çünkü memur olmak için 2 saatlik bir imtihana girilir. İmtihana giriyorsun 15 sene sürüyor. E zaten memurluk 15 sene sürecekti. olmaz ki bu kadar. 2 saat yeterli. Ebedi cennet için dünyanın kısa olması lazım ki anlamı olsun. Cennette sonsuz kalacağız ama dünyada da 250 bin sene kalınıyor. E o zaman ne anlamı kaldı ki cennetin? Özlenen tarafı olmaz cennetin. Ürküten tarafı olmaz cehennemin. Dünya kısa olmalı. En kısa. O da nedir? Göz açıp kapatıncaya kadar. Kelem hilbasar. Göz açıp böyle aç, açtın gözünü kapattın gibi. Yüz sene yaşayana sorduğunda dün vardım bugün yok oldum gibi oluyor. Ve bu bir mantık üzerinden toprak beni çekiyor. Ben toprağa çekiyorum gibi bir mantık var dünyada. Ve imtihan dünyası. Kehf suresinin 7. ayetinde bu üç mantığı topluca görüyoruz. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَتَا لَهَا لِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz dünyanın üstünde ne varsa hepsini dekor olarak yaptık. Ne için? Sınayalım diye. Kim? daha güzel iş yapacak görelim diye. Herkesi karşı cins çekiyor. Bir kısmının fren sistemi kaymıyor. Öbürünün freni tutmuyor. Öbüründe hiç fren sistemi yok, paldır gidiyor. Herkes imtihan oluyor. Bir başka dünyaya ait özellik, dünya tuzak yeridir, aldatma yeridir. İblis de bu aldatma şirketinin başıdır. Sad Suresi'nin 82. ayetinde fe bi izzetike la uhmin Senin izzetine yemin olsun Allah'ım tamamını aldatacağım kullarının dedi iblis Allahü Teala da yapamazsın öyle bir şey buyurmadı. Çünkü imtihan gereği bu dünya mantığının gereği iblis'in bunu yapmasına izin verilmesi gerekiyordu. Tuzağa düşenler kıyamet günü ben masumdum diyemeyecekler neden herkes bu aldatma pozisyonlarıyla karşı karşıya geldi bu dünyada peygamberlere hari sayılı 5-10 kulu Allah'ın zaten herkesle şeytan yapma şöyle etme böyle etme şunu yap bunu yap bu sana hakaret etti patlat bir tane buna çek tetiği dedi herkese diyor birine kılıç kullandıttırıyordu öbürüne silah kullandıttırıyor öbürüne mail attırıyor Öbürüne gıybeti sözlü yaptırtmıştı. Gıybetin tarzı değişti. maille oluyor, mesajla oluyor şimdi. Ama 500 sene önce köy kahvesinde ve kadınların sıcak sobanın başında otururken yaptıkları gıybetle aynı gıybet yapılıyor. Aynı iftira yapılıyor. Aynı günahlar işleniyor. Dünya budur. Dünyanın başka bir özelliği müminin hapishanesi Kâfirin cennetidir. Dünya böyle bir yerdir. Bu nasıl böyle oluyor? Çünkü mümin dünyada kalmak istemiyor ki. Mümin dünyada rahat arayan birisi değildir ki. Müminin rahatı ölüncedir. Müminin rahatı mezara girip orada cennetteki yerini gördüğündedir. Müminin rahatı Kitabı kendisine sağ elinden verildiği zamandır. Müminin rahatı sırat köprüsünden geçmekledir. Müminin rahatı cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşuncadır. Başka bir rahatlık derdi yok ki müminin. Biliyor ki mümin dünya kısa, hızlı geçen bir yer. Şehvetlerle kaşındıran bir yer. İmtihan yeri ve aldatılma Yeri. Bunu biliyorum mümin. Dolayısıyla mümine ilave bir uyarı bu konuda gerekli değil. Ama bir şey daha var. Cennet pazarlaması dünyada yapılıyor. Dünya sevapların kazanıldığı bir yerdir. İman edilebilen bir yerdir. Allah'a iman dünyada olur. Sıratta mahşer yerinde iman pazarı açılmayacak. İlave iman borsası kurulmayacak. Dünya imanın, sevabın, cennetin, Cemalullah'ın, Rızaullah'ın, havz Kevser'den içmenin bütün bu güzelliklerin kazanıldığı bir yerdir. O yüzden dünyanın bir dakikası bile bizim için kıymetlidir. Dünyanın bir dakikasını bile harcayamayız kimseye. Harcarsak da bunu mesela Allah için bir kardeşlik, Allah için bir, İş mantığıyla harcarız. Ve bu müminin mantığı dünya ancak böyledir mantığı mümin için dünyanın maddi ve manevi değerini gösteriyor. Bunun için toprak kıymetli o toprağın üstünde secde edeceğim ben diye. Ülkem değerli çünkü burada ezanım okunuyor diye. Bu insanlar değerli çünkü bunlarla beraber İslam kardeşliği yaşayıp cennete gireceğim diye. Bu mantıkla bakıyoruz. Dünyayı tanırken bir şey daha var. Dünya evrende küçücük bir parçadır. Hatta çok yükseklerden bakıldığında... Dünya mikroskopla bile görünmeyecek kadar küçük düşüyor. Koca dünya. Bu kadar büyük bir evrende yaşıyoruz. Ahiretimiz, cennet ve cehennem diyarı ise, bütün bu evrenden daha büyük. Dünyadan zaten ölçüme gerek yok. Biraz önce, ayeti okurken El-Hadid suresinde, allah Teala yerle gök arası kadar genişliği olan cennet demişti. Yeri biliyoruz. Benim köyüm, İstanbul yer dediğimiz yer. Gök neresi peki? Gök neresi? Uçakla çıkıyorsun, çıkıyorsun, bilmem kaç bin fit çıkıyorsun, hiçbir yere çarpmıyorsun. Bulutlar gök değil herhalde. Bulut çünkü ve bin metreye kadar düşüyor. Bulut gök değil. E füzeyle gidiyorsun. Haftalarca, aylarca füze gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor bir yere çarpmıyor. Gök, yukarı kaldırınca başımızı gördüğümüz bulutların adı değildir. Gök, sonsuzluğun adıdır. Bunun için cennet, bir mü'mine verilen yer olarak ölçüldüğünde nasıl tarif ediyor Kur'an'da? كَعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ göklerle yer arası kadar genişlik yani sonsuzluk, sınırsızlık demek bu. 100 milyon metrekare filan değil 100 milyon dönüm Değil. Uçsuz bucaksızlığın adı bu. Ve çok daha ibretlik bir şey. Bir gök yok. Yedi gök var. Ne oldu şimdi matematiğimiz? Bilmiyorum. Burada durduk işte. Şimdi dünyayı tanımak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önümüze koyduğu bir ölçü var. Buyuruyor ki, ahiretteki varlıkla dünyayı karşılaştırmak istiyorsanız ne kadar? Yüzde kaç? Milyonda bir mi? Merak ediyorsanız, sizden biriniz parmağını, hem de küçük parmağını denize batırsın, sonra çıkarsın. Yani Parmağı denize batırdık, çıkardık. O parmağımız Denizden ıslandı tabii. Bir oranda su aldı. Yani bir parmak mesela bir gramın yüzde biri kadar bir su emer herhalde. Yani sonra da kurur. Buharlaşacak bir su aldı. Çünkü bir dakika durdu mu elimizin ıslaklığı gidiyor. Rutubet alıyor sudan. Ama buna rağmen bir su alıyor. Okyanusa batırılmış bir parmak çıkarıldığında o okyanustan ne kadar su almıştır? Burada oranlama ne kadardır? Müslim'de bir hadis-i şerif bu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dünyanın çapı ahirete göre o kadardır buyuruyor. Zaman olarak o kadar da değil zaten. Varlık olarak o kadar. Neden zaman olarak o kadar değil? Çünkü, çünkü, zaman, Sonu yok ahirette. Yüzde bir, milyarda bir, katrilyonda bir diyemiyorsun ki. Sonu olmayan bir şeyle, başı ve sonu belli olan bir şeyi nasıl ölçeceksin? Ama hacim olarak, ton olarak, metrekare olarak ölçmeye kalksak ölçülebilir. Bu ölçümü de bu şekilde parmağını okyanusa sokuyorsun, çıkarıyorsun Yüz tane en akıllı insana okyanusun suyu azaldı mı diye soruyorsun. Kahkahayla gülüyorlardır tabii. Senin parmağın. Avucunla alsan, ömrünün sonuna kadar avuçlayıp avuçlayıp avuçlayıp su alsan okyanusu nasıl etkileyeceksin? Kaldı ki parmağınla. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, budur dünyanız buyuruyor. Dünya budur Burada biz dünya hayatını derli toplu olarak şimdi düşündüğümüzde bizim imtihan merkezimiz yerleşkemizdir. Burada kalacağız. Buradan kulluk becereceğiz. Cennet ve dereceleri buradan kazanacağız. İnsanlığımızı Burada ispat edeceğiz. İnsanlıkta ve kullukta yanlış yapınca tövbe devreye girecek. Tövbeyi becerirsek buradan Allah'ın razı olduğu kul olup gideceğiz. Proje bu. Tekrar ediyorum. Bütün bu anlattığımız dünya, çünkü bizim meskenimiz, ve imtihan merkezimizdir. Burada kulluk yapacağız biz. Cennetin sevaplarını buradan biriktireceğiz. İnsanlığımızı burada ispat edeceğiz, insan olarak yaratıldığımızı. İnsanlıkta ve Müslümanlıkta yanlış iş yapınca oturup tövbe edeceğiz. Tövbe ile beraber bu geçmiş bütün proje tamam olunca وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ En büyük kazanç olan Allah'ın rızasını elde edeceğiz ve cennete gideceğiz. Bunun için dünyada varız. Dünyada bunun için kalınır. Bu mantığı anlayan mümin insandır. İmanını tahakkuk ettirirse, lafla değil gerçekten yaparsa Direk cennete gider. İman ettiği halde bu mantığı yanlış yürütür. Tevbe etmezse cehennemde bedel ödeyip cennete öyle gider. İman sonunda cennete koyacak çünkü biiznillahi teala. Kafir kimdir? Projeyi bu şekilde kabul etmemiş işgalcinin adıdır. Dünya imtihan olmak isteyenlerin girdiği bir meskendir. Bu imtihana girmek istemediği halde meskene girmiş. İşgalci bu. Bundan işgaliye ücreti olarak da sonsuza kadar cehennem cezası verilerek intikam alınacak. Bu süreçte tövbeyi nereye oturttuk? Müslümanlık ve insanlığımızın sorunsuz olmamasına karşı ortaya çıkan sorunları düzelten bir restorof faaliyeti olarak gördük. Yani bir düzeltme, tamir etme olarak gördük tövbeyi. İşte tövbeyi bu mantıkla anlayanlar için tövbeye sebep olacak temel hatalardan birisi Allah'ın rahmetini vaat edilenden fazla abartıp ona yaslanıp keyfine göre yaşamak. Allah'ın azabından emin olduğun zannı göstermek. Buna biz günahları keyfine göre yaşayıp Allah'ın rahmetine yaslanmak olarak da diyebiliriz. Böylece Allah'ın rahmeti senin için bir tuzağa dönüşmüş olur. Ama bu tuzağa da sen kendin kurdun. Kendi başına açtın bu tuzağı. Kebair günahlardan birisi de budur. Allah'ın mekrinden, azabından emin olmak. Kebair günahlardan birisi budur. Böylece mümin fark etmeden Allahu Teala'nın kulluğunu zorlamış, dışarı kaymış olur. Tıpkı zina eden gibi tıpkı hırsızlık yapan gibi tıpkı faiz yiyen gibi yalan konuşan gibi gıybet eden gibi kim sadece mümin olduğuna güvenip faiz alınca Allah büyük sözüyle diyor veya iç dünyasında bunu çeviriyor değirmende bu dönüyor her zaman bunu itiraf etmez böyle insan. Ama sıkıştırdın mı onu, e kardeşim biz namazda kılıyoruz, daha zekatta da veriyoruz, daha bu kadar da faiz, yani ne yapalım olmuyor başka türlü. Bu nedir işte? Allah'ın rahmetini, maske yapıp, günahı gizlemeye çalışmaktır. Bu, kendi içinde bir suç. Allah'ın rahmeti bunun için değildir. Gözyaşları içindir Allah'ın rahmeti. Mümin bunu, Suistimalin zemini olarak kullanıldığında suç işlemiş olur. Kur'an çok açık bir şekilde hasir kullar yani zarara batmış kullar ancak bu hatayı işlerler buyur Ayeti okuyacağız. Önümüzde iki zıt kutup var. aşırılığa kaçmak bakımından bir Allah'ın rahmetinden umut kesmek. Bu da kebair günahlardan birisi bunu da göreceğiz. Bir, Allah'ın, onun tam karşı tarafında Allah'ın rahmetine yaslanıp keyfini sürmek olarak var. İkisi de aşırı uçtur. Bu tamamı bunların yanlış anlamaktan, yanlış bilmekten e, ortaya çıkıyor. Eğer hainlikten, büyük bir gafletten değilse. Bu da e, böyle yapan, Allah'ın rahmetine yaslanıp keyfine çıkıyor. E, yaslanan birisi Allah'tan korkmak mefhumunu bilmiyordur. Allah'tan korkmamak ki Allah'tan korkmak bir kalp özelliğidir. Allah'tan hakkıyla korkmayan kalbinde bu bölüm olmayan mesela kalp kapakçığı arızalı olan birisidir. Bu sebeple de bataklığa doğru sürükleniyordur. Allah muhafaza buyursun. Sallallahu